Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselamü ala seyyidil murselin Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kavadi'l Akaid dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. kelime-i tevhidin la ilahe illallah eee kısmını bitirdikten sonra Muhammedur Resulullah kısmının şerhine geçmişti de İmam Gazali rahimeullah buyuruyor ki "Ve innehu şüphesiz o sallallahu teala aleyhi ve sellem eee gönderen yani Allah-u Teala'ya gidiyor. Ve ennehu şüphesiz o yani Allah-u Teala'ya gidiyor. Hu'nun zamirin merci Allah-u Teala. Şüphesiz Allah-u Teala baase gönderdi. Kimi ennebiye? O nebiyi. Peygamberi yani. El-ümmiye, ümmiye olan. Okuma yazma bilmeyen. Da' el-Kuraşiye, Kuraş mensup olan. Kimdir o? Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve selleme teslimen yani o salivata dahil tabi Allah-u Teala'na salatü selam eylesin gönderdi neyle gönderdi? bir risaletihi bir risaletihi elçilik vazifesine risalet, rasul elçi, risalet elçilik elçilik vazifesine gönderdi kime gönderdi? ila kafetil arabi arapların tamamına Daha evvel Acem'i Acemlerin tamamına. Yani Arap olmayan Fars milleti özellikle Acem deniyor ama e, esasen Arap'ın dışında kalan bütün insanlığa Acem de deniyor genel manada. Ama özel manada Persler, Fersler işte neyse. Faris milleti, İran tarafının e, tabii hepsi şey değil. İran'da da dolu 30-35 milyon Azeri var, Türk var da. Yani İran'daki diğer geri kalan nüfusda da bir, pa, e, Persler var. Onlara da gönder. Davel insip, insanların tamamına, davel cinli cinlerin tamamına gönder. Bu iman şartı. Buna inanmak iman şartı. Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz. E, Şerht'ten, e, İmam Zerruk'tan rahmetullahi, rahmetullahi sonra işte bunlara inanmayan kafir olacak. Tek tek hangi maddeler insanı dinden iyi çıkarır, kafir eder. Bu da anlaşılmış olacak. Davel es Yani hükmünü kaldırdı bir şer'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatıyla yani ona verdiği Ee, din zaten net din Allah İslam tek din var İslam o İslam dini değişmez, amel temel değişmez. Ee, efendim İslam şartları tarafı değişir. Yani eski ümmete üç vakit namaz vardır, bize beş vakit vardır. Onlara e, işte ayda üç gün oruç vardır, bizde Ramazan bir ay vardır. Onlar değişir. Namaz oruç cekyattaki e, efendim e, şeyler. vakitler, saatler, nisaplar, hesaplar bunlar de değişti. Şerahatlarda değişti. Helallarda, haramlarda da değişiklikler oldu. Bunlar ahkam ve hüküm ve muamelat tarafıdır. Ama iman esasları Allah'a inanmak, meleğe inanmak, kitaba inanmak, peygambere inanmak, ahiret, ölümden sonra dirilme Bunlar Adem Aleyhisselam'da da bir. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhisselam. Hepsinin burada iman şartları aynı. Altı esas değişmez. E, bu Efendimiz'e verdiği şeriat hükümleriyle kaldırdı. Neyi? Önceki şeriatları kaldırdı. Dini kaldırdı demiyor çünkü. Tek din var İslam. Allah'a teslimiyet. Hangi peygamberi gönderdi? Hangi kitabı indirdi? Hangi hükümleri verdi? O peygamber döneminde ona tabi olmak adı İslam. Dolayısıyla tek inneddine indi allah İslam. Tek din İslam derken Efendimiz'in dini İslam da evvelki peygamberin dini Yahudilikti, Hristiyanlıkta. Haşa! Muhammed selam onun dini Yahudi değildi, İslam'dı. İsa selamın dini Yahri, Nasaraalıp, Nasraniyet, Hristiyanlık değildi. İsa selamın dini adı İslam. E ondan onlardan geri git. Zaten onların hepsi kimin çocuğu? İbrahim Aleyhisselam'ın. E İbrahim Aleyhisselam için ne diyor? Maca İbrahim Yahudiyan ve la Nasraniyen velaki can Hanife Müslüman. İbrahim Yahudi değildi, Hristiyan da değildi. Hanif bir Müslümandı. Bak Müslüman Anladın mı? Onun için. Yani size Allah Müslüman adını taktı Kur'an'da. Kur'an'dan önce kitaplarda da. Dolayısıyla İslam adı, Müslüman adı bütün peygamberler ve ümmetler hakkında, dinleri hakkında ve ümmetleri hakkında geçerli olan tek din ifadesidir. Tek din adıdır. Ama şeriat değişir. Şeriat ne demek? Her peygambere gelen hükümlerde değişiklik olur. Musa Aleyhisselam'ın ümmette mesela tırnaklı hayvanları yemek haram edildi. İç yağlarını yemek haram edildi. Anladın mı? Ama bizde iç yağlarını yemek helal. İşte bunun gibi meseleler. Ee, ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatı gelmekle Allah neshetti. Gönlemez. Neshetti. Hükmünü kaldırdı yani. Hükümsüz kıldı. Neyle bir ahi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği şer'i neyi? Eş şer'ai'a. Bütün şer'atları. Yani ondan evvel ki İncil'in şeriatını Tevrat'ın şeriatını 124.000-224.000 peygambere verdiği bir sürü hükümsüz kıldı. Zaten Musa Aleyhisselam'ın ki e, İsa Aleyhisselam ile nesk ama İsa Aleyhisselam'ın ki e, yine hükümlerde helal haramlarda Tevrat'a uymuştu da e, İncil'de hiç ahkam yoktu pek. Bazı meseleler farklıydı. İlla ma ancak onları nesretmedi ki Karar'a Takrir hu o şeyleri. Yani hangi şeyleri sabit bıraktıysa takrir demek kararlılık yerinde durdurmak. Neyi yerinde bıraktıysa e, yani nesk ettiğini bildirmediyse o müstesna. Yani onlar kaldırılmadı. Yerinde bıraktığını beyan ettiyse. Şimdi bunları tek tek e, buradan bir misal yani vereceğiz. Şimdi mesela eski ümmetlerde bir adam öldüren bütün insanları öldürmüş gibi Efendim Tevrat'ta yazmış. E bizde de aynı. Çünkü neden? Onu kaldırdım demedi ki. Onu sabit bıraktı. Kur'an-ı Kerim'de de nakletti. Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şerifte geçmiş ümmet e, peygamberlerin şeriatlerinden e, beyan edilip, zikredilip de peşine bu bizde böyle değil, şöyledir denmediyse o nakil e, şeriatü men kablena şerullena e, efendim e, öncekilerin şeriatı bize de tealluk eder ancak bir e, tahsis, bir özelleştirme, bir nes, bir e, kaldırıldığına dair bir beyan, bir nas, bir delil, bir ayet, bir hadis e, bulunuyorsa müstesna. O zaman kaldırılmış. Bizde de geçersin. Şimdi tek tek bu dersimiz bu kadar. Ama şimdi biz bunun içeriğine girelim, kelime kelime inceleyelim. Ben ne o taala şüsesallah peygamber olarak gönderdi. Kim en nebiyi o nebiyi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem rasuldür hem Nebidir. Her peygamber Nebidir. Ama her Nebi Resul değildir. Onun için bir vaat 124 bin, biri vaat 224 bin biri vaat sayısını ancak Allah-u Teala'nın kadar fazla adette enbiya-ı peygamberler gönderilmiştir. Bunlar sayı hadislerde sabittir. Fakat bunların içerisinde rasuller kaç tanedir? E, tû, tû, ve Resulü'nün Selah-ı ve Selah-ı Rasuller 313 tanedir. Bedireli'nin sayısı gibi. Tabi Rasuller önce tabi Bedireli sonra da Be Bedireli Rasullerin sayısınca desek daha doğru bir kıyaslama teşbi olur. 313 tane Rasul vardır. Geri kalan 224 binin işte sayısını Allah'ın bileceği kadar çok var. Hepsi Nebidir. Buradan ne anlıyoruz? Her Rasul Tabii ki aynı zamanda Nebidir. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Nebidir aynı zamanda. Ama her Nebi Rasul değildir. Mesela Yuşa Aleyhisselam nebidir, rasul değildir. Anladın mı? İşte efendim e, İşmevli Aleyhisselam nebidir, diyelim rasul değildir. Gerçi şimdi o 313 rasulü de e, iyi anlamak lazım ama Yuşa Aleyhisselam'ın e, rasul olmadığı mesela biliniyor. Onda ittifak var. Geri kalan daha e, orada da ihtilaf çıkabilir. Şimdi o 313. Şimdi 313'ün içinde Bazıları derler ki, mesela Yürşe Aleyhisselam Resul, he, aynı zamanda Resul, aynı zamanda, nebilikleri kesin. Aynı zamanda Resul der, öbürü demek. Ancak Yürşe Aleyhisselam'da icma var. Çünkü ve bir eyyüşe vadeler madel erbani, sahib Bukhari hadiste, nebilik verildi ona diyor. Yürşe Aleyhisselam'da e, ittifak olduğu için onu misal verdim. E, Ama 313'ün dışında kalan, ama işte 313'te, birimi hatta gerekir şu rasuldur o öbürleri yani 313'ü geçmez ama e, isimlerde ihtilaf olabiliyor. Ama mesela efendim İbrahim Aleyhisselam da şüphe yok. E, Musa Aleyhisselam da şüphe yok. İsa Aleyhisselam da şüphe yok. Yani resul olduklarında. Ama hepsi nebi, peygamber, nebi vahi geliyor. Cibril gelmiş. Allah'ın elçisi. Elçi deken yani resul manasında demiyorum. 224 binin hepsi nebi. Nebi demek yüksek makam sahibi, nübüvden geliyor. Yani makamları mürtefi'a, sair insanlardan seçilmişler. Çünkü neden? Onlar masum, günahsız. Diğer herkes günahçlıyabilir. Peygamberlerinde günah tasavvur edilemez. Onun için nübüv, zaten e, yenbu bu anhumel madun, şifa dersi okuduk. bu nübüv, yani su işte... E, sudan yüksek kalırdı manasında gelime dedi. Orada yükseklikten gelmişti mesela. Sonra nebeden de gelebilir. Neb haber vermek demek. Çünkü mümbi münbî Allah tarafından haber veriyor. Yani nebi fail bir mana müf'il. Yani nebi bir mana muhbir. Allah'tan haber veriyor. Anladım? İmba imba haber vermek demek. O manada da e, gelebiliyor. Ondan sonra nebevetten de geliyor. Eğer Haber verici Allah tarafından manzasıysa nebe kökünden, mastanından geliyor. Eğer e, yükseklik makamı yüksek manzasına gelirse nebvet. Nebain bu nebben nebetenden geliyor. Şimdi Resul ile nebi arasında fark nedir? Birkaç tabi azı hatta bir nispet ederek beyanlarda e, bulunmuş. Velakin e, en muteber tarifi şudur. Resul ya yeni bir şeriat getiren veya yeni bir kitap getiren işte Davud Aleyhisselam İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam sohuf sayfelerde var onun mesela. Bunlar da kitap 104 kitap diyoruz. Dört büyük kitap var ama yüzde sohuf var. O sohufun verildiği zatlar da mesela Şis Aleyhisselam'a sohuf verildi. Adem Aleyhisselam'a sohuf verildi. Onlar hep aynı zamanda Rasul. E, çünkü yeni bir şeriat verildi veya yeni bir kitap verildi. Çünkü niye ya, ya, veya diyor? Çünkü Davud Aleyhisselam'ın mevaiz mevaizlerden e, ibaretti. Şeratın hükümler bakımından Tevrat'a tabi Dolayısıyla Davud Aleyhisselam'ın Resulü olması e, kendisine yeni bir şerat verildiğinden değil. Ama yeni bir kitap verildiğinden. Mevzeler, öğütler, vaaz saatlerden nasihatlerden ibaret de olsa müstakil Allah'tan vahi geldi. Yeni bir kitap verildi. Ama mesela Tevrat yeni bir kitap aynı zamanda yeni bir şerat. İncil yeni bir kitap aynı zamanda yeni bir şeriat. Ama Davud Aleyhisselam da yeni bir şeriat değil ama yeni bir kitap. Dolayısıyla Rasul tarifine giriyor. Veya ya o zaman çok az olur. Niye çok az olur? E yeni şeriat veya yeni kitap dediğin zaman da bunların sayısı 313 tane o Rasulüne oluyor. Ama şimdi bir şey daha var. Nedir? Ya da bazı hükümlerin neshi. bazı hükümlerin neshi. Bu ne demek? Bazı hükümlerin neshi. Kaldırılması. Yani Tevrat'tan sonra e, binlerce enbiyazam peygamberler gönderilmiş. ve İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelenler zaten onun zürriyetinden diyelim. Burada İbrahim Aleyhisselam'a gelen sayfelerdeki şerahattaki helal ve haramlar konusunda ondan sonra gelen bir peygamberde bir hüküm bile değişse ona müstakil bir şerat verilmiyor. Yeni bir şerat Toptan bir değişiklik yok. Müstakil kitap da verilmiyor. Çünkü müstakil kitap verilen adı belli. Musa, e, İsa, e, ondan sonra Davud Aleyhisselam. Yani Efendimiz'e ki şeyde, büyük kitapların şeyi belli. Efendim, Kur'an'ın dışında üç büyük kitap kalıyor. E, dolayısıyla burada nasıl oluyor? Peygamber'e zaten vahiy geliyor ya, her Nebi'ye Rasul olma şartı yok. Her Nebi'ye Allah'tan vahiy geliyor, haber geliyor. Bir hüküm bile değişse İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatından sonra Musa Aleyhisselam'ın şeriatına kadar herhangi bir hüküm bile bir peygambere değiştiği bildirilse o nebi rasul oluyor aynı zamanda. Çünkü neden? Bir hüküm değişikliği yapıldı onda. Sadece vaaz nakletmekten ibaret kalmak veya özel şahslarla ilgili bilgiler zaten geliyor. Hükümdara söyle şöyle, falan ümmetine şöyle böyle, onun karısına, onun kızına bunlar dolu... Tefsirlerde, hadislerde dolu mesele var. Zamanın peygamberine gelen vahiy ile o gidiyor. Ama özel bir ailele ilgili bir konu oluyor. Özel bir yönetimle o zamanın e, efendim hükümdarıyla ilgili oluyor falan. İlla vahiy geliyor. de zaten hiçbir şey yok. 224 bin hepsine vahiy geliyor. cibril geliyor. Ama helal haramla ilgili kendinden evvelki ki bir önceki peygamberin şeriatıyla ilgili bir hükümde değişiklik nesh yani vakı olduysa o da Resulü'ye intikal ediyor. Onun için sayı 313'ü buluyor. Yoksa müstakil şeriat, müstakil kitap dersen 313 rasul bulamazsın. Anladın mı? Bir hükümde bile bazı deriyordur. Yani Arapçada bazı kelimesi bir manasına kullanıyor. Bazı ahkamın neshi. Orada bazı derken üç değil de dört veya dört değil de iki değil. Yani bir hüküm. Bazı öyle kullanıyor ama maalesef bazı kelimesini birçok molla yanlış olur. Bazı diye biraz birkaç tane zanneder. Hükümlerin birinin bile neshiyle anladım sen. Bir hükümün bile değişmesiyle bir helalın haram edilmesi, bir haramın helal edilmesi, bir mekruhun mübah edilmesi gibi bir hükümde bile değişiklik olsa o nebiye bu bildirilse o da Rasulü'ne intikal ediyor. Neden? Geçen şarata bir ilave oldu, fark çıktı. Ama geçmiş şerattan hiçbir farkı olmayıp sadece Allahu Teala Cibril'i gönderip o peygambere ümmetiyle ilgili özel bilgiler veriyor. İşte şu helak olacak siz buradan çıkın, buradan şuradan kaçın, buradan girin. Şunu yapmayın, bunu yapın. Helal haramla ilgili, ibadetle ilgili bir nesif yok da özel bilgiler, vayler geliyor. Ha, bunda nebi de kalıyor, Rasul olmuyor. Şimdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu zaten hem nebiydi, Kur'an-ı Kerim'de nebi vasfı da geçiyor, değil mi? Muhammedur Rasulullah ayetinde Fetih Suresi son ayetinde Rasul olduğu zaten zikrediliyor. Eee, ellezînete biynal resûlen nebiyel ümiyellezî yecidûnehu maktûben 'indehu fit Araf Suresi olacak. Araf suresinin ayetinde de hem Resul, hem Nebi, hem Ümmi. Üç sıfatı da Kur'an'da geçiyor. Şimdi Nebi olduğunu anladık. Yani zaten Allah'tan gelse vahiy gelmesi, Nebi olması çünkü yeterli. Resul olması e, müstakil kitap gelmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de üçü de var. Müstakil kitap da geldi. Yeni şerahat da geldi. iki, e, Geçmiş şerahat hükümde de edildi, Ekseriyet itibariyle Üç. Ekseriyeti derken işte adam öldürmek gibi bazı mesela faiz. E, faiz e, Musa Selam'ın şeriatında haramdı. Adam öldürmek Musa Selam'ın İsa Selam'ın şeriatında haramdı. Adem babanızdan beri haramdı. E, onu nesretmez ki. Hepsini nesretti diye bir şey yok. Ama e, bu gibi ittifaklı olanların gene tümünü kaldırdı. E, efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı geldi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Risaleti Ee, her bakımdan anladım sen? Ee, hem yeni kitap, İbrahim Aleyhisselam da öyle, Musa Aleyhisselam da öyle, İsa Aleyhisselam da öyle. Musa Aleyhisselam öyle değil. Yeni kitap bakımından Rasul ama yeni şeriat değil mesela. Yeni şeriat değil. Bu itibarla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, diğer ünlü lazım işte kitap sahibi nebi, nebiler gibi e, nebidir, Rasuldür e, ve Risaleti ...nin farkı var ama. Niye farkı var? Çünkü Nebi Muhammed ile alakalı bir husus. Önceki peygamberler sade ümmetine gönderilirdi. Tamam, yeni kitap, yeni şeriat. E, efendim. E, geldi. Geçmiş şeriatları neshetti diyelim Tevrat, eee İbrahim İbrahim'in suhru. Tamam. Ama onlar kendi toplumlarına gönderildi. Yani mesela Musa Aleyhisselam ya beni İsrail'e, İsrail, İsrail oğulları diyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ''Ey efendim e, Kureyş oğulları'' diyor mu? ''Ya yönü nasi'' ''Ey bütün insanlar'' diyor değil mi? Bütün Kur'an'da gitti şeyinde. Dolayısıyla, ha özelde ''Ey Abdülmuttalip oğulları'' diye onlara özel bir şey söylemediği anlamına konuşmuyorum. Ama davet ve tebliği, bütün insanlara hatta cinlere, Kur'an gelip cinlerdir. Hiçbir peygamberin cinlere gönderildiğine dair, hiçbir ayet hadis yok. Hiçbir peygamber bütün insanlara gönderildiğine dair bir şey yok. Onun için efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletindeki farkı fazileti çok sayısız yönden fazileti var da en belirgin sizin de anlayacağınız farkı ne? Bütün alemlere gönderilmesi. Ve illa rahmetel il alemin. Alemler deyince melekler bile içine giriyor. Bırak insanları, cinleri, mükellefler. hayvanlar bile giriyor. Çünkü gökler, yerler böyle bin alem, alemler denir. Onun için onun rasullüğünün farkı bu yönden. Yoksa müstakil şeriat, müstakil kitap gelmesi e, diğer bazı peygamberlerde var. Kitap sahiplerinde, şeriat sahiplerinde. Her kitap sahibinde değil, Davud da değil de Müsrünah diye. İsa, İbrahim Aleyhisselam'da diyelim. Ama onlarda da ne yok? E, umum alemlere gönderilme, insücine gönderilme vasfı yok. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve e, e, gönderdi. El-Nebi'ye, Nebi olan. Onu anladık. El-Ümmiye, Ümmiye olan. Şimdi Ümmiye olan, Şimdi ne anladık? Rasul ile Nebi arasındaki farkı anladık. Yeni bir şeratla veya yeni bir kitapla bir hükmü bile geçmiş şeraattan neshetme vahyi kendisine gelenler Rasuldür. Ama Nebi sadece geçmiş peygamberin şeratını tecdit eder. Taze tutar, diri tutar, canlı tutar, ihya eder. Müceddit manasına geliyor. Zaten mesela buna misal Yuşa selam veriyoruz. E Yuşa selamın Rasul olmadığında ittifak var. E dolayısıyla Şimdi bazı alimler nebi olanlara özel vahiyler geliyor ama tebliğ ile memur değil. Duyurmakla, ulaştırmakla mensul mükellef değil. Kendi çapında bir vahiyye muhatap olmuş. Faziletinden, meziyetinden Allah ona peygamberlik göndermiş. Tamam da bu biraz yani bu da var. Kazıyaz bunu hatta bir nispet ederek sahip demiş ama bu çok uygun düşmüyor. Çünkü neden? ne bu ve mâr sallâh min kablikim bil ve lâ Başka bir vesileyle bu ayet gelmiş ama hangi bir Resul veya hangi bir Nebi'yi senden önce gönderdiysek illa şeytan musallat oldu, işte kıraatının arasına bir şey sokmaya çalıştı falan bu ayet. Şimdi bu ayet gelme Hac Suresinin 52. ayeti. Burada biz irsal etmedik, göndermedik şimdi. Gönder e, gö Senden evvel kimi gönderdiysek diyor. E kimi gönderdiysek deyince irsal sıfatıyla, irsal de tebliğ ile göndermek. Resul elçi, elçi kime? Eğer Cebrail Aleyhisselam ona bir şey getirip de o da ümmetine duyurmakla mükellef değilse, kendi iş bünyesinde onu aldım kabul ettim yapıyorsa o zaman İrsal olmuyor onun hakkında. Bazen olur. Bazen gönderdi. Ama şimdi Ersel'e İrsal. irsal elçilik. Elçilik deyince, elçilik e, kimle muhatap? Sen şimdi burada bir devletin elçiliğini açıyorsun. Halk geliyor senden vize istiyor. Pasaport getiriyor. Sen orada şimdi kendi kendine elçilik açtığın için sabah öğlen ikindi üç vakit çay beş vakit börek posta po poça yiyeceğiz. E bunun da elçilik olur mu? Elçilik muhataplık gerektirir. Dolayısıyla biz senden evvel Resul de gönderdikse Nebi de gönderdikse deyince demek Nebi'ye de yırsal vasfını söylüyor. E demek Nebi de Allah tarafından elçilikle gönderilmiş. Elçilik. Yeni bir şeriat, yeni bir şey gelmese de eski şeriat, eski kitabı ne yapacak? Tecdit edecek, taze tutacak, onu tebliğ edecek. E Tevrat'tan incirası geçmiş kaç bin sene. E bu arada bu millet sapıtmış gidiyor. Yeni gelen peygamber ne yapıyor? Yuşan Selam ne yapıyor? Hizgül Aleyhisselam, Kalib Aleyhisselam, İşmevül Aleyhisselam, Circis Aleyhisselam, Danyal Aleyhisselam. Dünya kadar binlerce, on binlerce, yüz binlerce diyorum sana. Bunlar hepsine yeni kitap, yeni şeriat gelmiyor. Çoğunda bir eski şeriat'tan bir hüküm bile değişmiyor. Ama bunlar da eski şeriatı ve kitap, kendinden bir önceki şeriatı ve kitap ona bildirilmediğine göre eski şeriatı tabi olarak onu taze tutuyor, canlı tutuyor, onu vaaz ediyor, nasad ediyor. Ona uymasını bildiriyor. Dolayısıyla yine yapıyor. Bu itibarla e, nebilerde, rasullerde nurseldir. Her ne bir rasuldür demedik. Her rasul nebidir. O şüphe yok. Her nebi rasuldür demedik. Ama mürseldir diyoruz. Rasul mürsel farklı. Mürsel Ersel neadan çıkıyor? Yani ümmetine tebliğ yapmakla görevli. Ama rasulde fark ne? Yeni bir kitabı, yeni bir hükmü tebliğ yapmakla. Nebi ise yeni bir kitap, yeni bir şeriat, yeni bir hüküm değil. Kendinden önceki peygamberin hükmünü Duyurmakla Dolayısıyla tebliğle duyurmakla Her birerleri mükelleftirler Onun için e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş Ülema ümmeti iki enbiyay ben İsrail Ümmetimin alimleri İsrail İsrailoğullarının nebileri Gibidir Şimdi alimlere peygamber demiyor Gibidir diyor ama bak Rasulleri gibidir demiyor İsrail İsrailoğullarının rasulleri yok muydu Musa sem rasul değil mi Anladın mı? İsa Aleyhisselam Resul değil mi? O da onlara gönderildi. Ya ben İsrail diyor. Bak İsrail oğlanın rasulleri gibi demiyor. Benim ümmetimin alimleri. Nebileri gibi diyor. Çünkü neden? E çünkü Nebi'ye yeni bir şeriat, yeni bir kitap, bir şey, yeni bir vahiy, yani yeni, yeni bir hüküm neshi gelmiyor. Anladım sen? Yani Resul olmayan Nebileri diyorum. Resul olmayan Nebileri gelmiyor. Peki o Nebiler ne yapıyor? İşte Geçmiş peygamberin şerahatını taze tutuyor, tecdit ediyor. Yani yeniliyor derken zihinlerde tazeliyor. İşte o unutulmuş, edilmiş, 10 sene geçmiş, 20 sene geçmiş Peygamber ardından konuşan, dinleyen, anlatan kalmıyor. Yeni bir peygamber geliyor, nebi geliyor, anlatıyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra peygamber gönderilmeyeceğinden kıyamete kadar kim geliyor? Alimler geliyor. Alimlere de ne deniyor? Onun için müceddit deniyor. Hangi alimler? Tabi 100 yılın başında efendim bu tecdit vazifesini yapacak özel zatlar geliyor. Bunlarda belki aynı yüzyılın başında 3-4 tane, 5 tane, 10 tane gelmesine mani yok. Çünkü birisi hadiste tecdit yapıyor, birisi fıkıhta tecdit yapıyor. Birisi tasavvufta tecdit yapıyor. Efendi biri ilmi kelamda hakikatte yapıyor. E, bunların çoğal, çok olmasında mani yok. Çünkü İmam Maturidi de yüzün e, dört 400. yılın başında yani 300'ün bitiminden sonraki Ee, asırda ee, ilmi kelamda itikatta müceddit Müçtehit e, İmam Ebul Hasan Şahri de aynı dönemde Müceddit ve müçtehit İkisi de müceddit ve müçtehit İtikatta Ama şimdi aynı anda ikisi nasıl oluyor İkisi de 300'ün e, 330'lar yani vefatları 400'ün başı olmuş oluyor yani 300 bittikten sonra 400'ün başı olmuş oluyor Dolayısıyla aynı anda olmasında mani var mı Mani yok biri maveranın Maveraünnehir neresi o ortamda o iklimdi. şimdiki gibi. Yanı organlar bir şey yok ki dünyanın bir yerinde çıksa bütün dünya irşat etsin. Ebu'l Hasan el tarafında efendim bu taraf Arap alemini iktâb ediyor. E, bu Mansur Mahmudü'z-Zâdetleri artık efendim Orta Asya, eee Buhara, Siverkant, oralarda sen o Pakistan, Hindistan her taraf ondan da etkilenmiş tabii Irak e, Arap coğrafyası da etkilenmiş. Onu, onda şüphe yok. Ee, ona bakarsın Ebu'l-Vaseneş-Ari'den de e, Semerkant'ta etkilenen var. E, Kafali Şaşii gibi vesaire. Yani diyelim e, Şafiye kolünden olanlar var orada da. Dolayısıyla e, burada e, ümmetimin alimleri derken her alim değil tabii özel alimler ama onlar kime benzetilmiş? Beni İsrail'in nebilerine. Yani ne demek? E, yeni bir şeriat, yeni bir peygamber gelmeyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dinine katılan, katıştırılan pidatleri, hurafeleri öldürüp, izah edip, giderip, sünnet seneleri itibat edip, ihya etmek, yeniden tazelemek, canlı tutmak vazifesini icra eden, efendim Üstadımız Muhammed Efendi Hazretleri gibi bu asırda, e, bu asır 15. asır. Şu anda 42 sene geçti, 1442'deyiz. Dolayısıyla bu 15. asrın başında Muhammed Efendi Hazretleri en faal olduğu zirve yaptı noktalar 42 sene evvel. E, demek ki o dönemde başta olacak. Çok uzun yaşaması da gerekmiyor mesela. i̇mam Gazali beş sene yaşamış e, diyelim beşinci asırdan e, efendim e, yahut da işte altıncı asırdan yani üç sene, beş sene yaşayan İmam Hallal iki sene, üç sene yaşamış öbür asrın başında ama tecdidini yapmış misal. Bunun gibi. Ömer ibn-i mesela. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki ilk asırı Yani ikinci yüzyılın başı. Yüzyıl geçtikten sonra zaten bir tane sahabe kalmadı. Yüzyılda, yüzyılda olmadan bütün sahabe vefat etti. Dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Gören, dünya gözüyle gören bir kişi kalmadı. Zaten say hadis var. Bir asra kadar kimse kalmayacak beni gören. Zaten mucize olarak o taakku etti. E, Ömer'im ne yaptı Aziz radıyallahu anh? Kaç sene halifelik yaptı? İki sene. Vefatı ne, nedir? 102 diyelim. O tabiinden çok sahabe görmüş de 102. Yani demek istiyorum 100 yılın başından 30 sene, 40 sene yaşaması gerekmiyor. Ama 2. yüzyılın yani zaten 1. de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı getirdi. Dolayısıyla orada müceddit falan aranmaz. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadisinde dini işlerini ümmet için taze tutan, yenileyen sünnetleri öldüren, ihya eden bitatleri öldüren her yüz başına bir Resul Şey, bir müceddit gönderecek. İrsal edecek diyelim. Bir müceddit gönderecek. Orada başlayan her yüzün başına kastı. Kendisinden sonraki, yüzden sonraki ilk yüzün başı. Ömer İbni Abdülaziz. Bunda ittifak var. Bir kişi bile başka bir alim dememiş. Anladım sen. Hasen'e bastırırlar. Kim olursa olsun. Orada Ömer İbni Abdülaziz. Orada ittifak var diyelim. E, kaç senesi vifada? 102. E, dolayısıyla yani orada... O yüzyılın başında hayatta olup icraat yapmasam Zaten de Ömer'im ve Aziz'i tam yüzyılın başında icraat yaptı ikisine. Dolayısıyla 13'ün için ümmetin ise işte onun gibi alimleri, Ben İsrail'in nebileri gibi. Niye Rasulleri gibi demedi? E şimdi onlara yeni bir kitap, yeni bir gelmeyecek ki. Onun nebilere teşbih bul. Peki, Rasulullah sallallahu anh hakkında üçüncü sıfat olarak ne dedi? Ümmi dedi. Ümmi ne demek? Yani okuma yazma öğrenmemiş, hocaların önde diz çökmemiş, üm anne demek, de annesine bal demek. Yani annesinin karnından çıktığı gibi e, efendim yetiştirilmemiş bir insan annesinin karnından yeni çıktığında mektep medresi görmüş okuma yazma bilen bir durum olamayacağına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde sadece Allahu Teala yetiştirdi terbiye etti. Hiçbir mürebbisi yani ilim anlamında, kemalat anlamında Yırşat ve hidayet anlamında bir insan ona fayda etmiş değil. Bir insandan etkilenip faydalanmamış. Sade Allahu Teala'nın özel terbiyesinde. Bu onun için kemal sıfatıdır. Başkaları için böyle değil. Yani bir adam için ağızdan doğduğu gibi kalmış. Hiç okuma yazma bilmiyor. Mektep medrese görmemiş. Hoca ünnetisi çökmemiş. Denize bu noksanlık sıfatıdır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da felancadan okudu öğrendi, şundan gitti, ders aldı dersen o zaman onun hakkında noksanlık olur. Okuma yazma biliyordu. Zaten izeller teâbel diyor Kur'an. Batılı yaymaya çalışanlar, hakkı iptale çalışanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilseydi şüpheye düşerlerdi. Neden? Başka yerlerden okudu, öğrendi. Biz de bilmiyoruz o kitapları. Bir yerlerden gelmiştir ona onları. Bize de göstermediği için efendim oralardan istifade etti. Bu ilimleri söylüyor. Böyle şüpheye düşerlerdi. Ama şimdi şüpheleri yok. Çünkü makumde tedbiyonun kavlimin kitabin. Kur'an'dan önce sen bir kitap okumuyordun ki Sağ elinle de bir kitap yazmıyordun ki. Yani okuma da yazma da bilmiyordun diyor. Ayet bu ya. E zaten el-ümmi sıfatı da ayet. Onun için şimdi... Mehmet okuyanlar... ...çok büyük bir dalalet içindedir Mehmet okuyan. Öyle bildiğin gibi bir şeydi. Daha onun kafatası kadar varsa. Ne diyor Resulullah okuma yazma biliyordu. Nasıl peygamber okuma yazma bilmiyor. Cahil mi yani haşa. Ya sen ne yapıyorsun ya? Allah-u Teala ona özel olarak... ...hiçbir kulda medih sıfatı olmayan... Ölgü sıfatı olmayan bir vasfı sadece Resulullah olarak ümmi demiş ona ve açıkça ayette yazmıyor kuttu yazmıyordun yazamıyordun diyor ya ayet bu adamlar okuma yazma biliyordu diyor ya la havle neymiş ümmül kura mekkeliymiş Mekke'nin adı Ümmül Kura'ymış Ümmül Kura olduğundan ümmi demek demekmiş ya sen bunu nereden uydurursun Ümmi olduğunu öbür ayet olmasa götüreceksin bize Ümmül Kura diye Öbür ahlakta var yazma bilmiyordun, yazamıyordun diyor, okuyamıyordun diyor. Ma tetlû, tetliu, ma sen olmadın tetlû, tilavet eder. Okuyar, okuyor olmadın min kabli, Kurandan önce min kitabı hiç şey bir kitabı. Öyle hatta huttu hat hat. Türkçeleşmiş hat tat, hat hat. Yazmıyordunu hu bir kitabıya minik esyalinle. Zaten gözeller daha böyle mutlu Okuma yazma bilseydin, senin dinini iptal çalışanlar şüphe düşüyeler, milleti de şüphe sokarlardı. Bu okuma yazma biliyorum ki kendisi arkadan e, gizliyor onu okuma yazma bildiğini e, yani hangi kitabı okuduğunu okuma yazma bildiğini bilselerdi. Böyle bir şey olsaydı bilirlerdi. Bilselerdi de böyle diyeceklerdi. Kim bilir ne kitaplar getirirdi onun amcası şurada, Şam'dan şuradan buradan. Ahbar'dan Ruhban'dan ne kitaplar gelmiş kim bilmiyoruz ki. Zeki adam ezberlemiş okuyor. Arapçaya çeviriyor onu İbranize'yi. Derlerdi değil mi şüphe derlerdi. böyle bir şey yok. Onun için ümmi olma vasfı çok önemlidir. Ee, bu Bakın burada ben size e, söylüyorum. Alimler e, Resulullah sallallahu teala ümmi oluşu e, geçmiş ümmetlerin ve geleceklerin bütün ilimleri kendisine verilmiş, bütün ilimleri beyan etmiş ama okuma yazma bilmiyor. İşte bu mucizesi bu zaten. Mucizesi bu. Ee, bu bu Ama sen burada e, İmam Bulsiri Kaside-i Bürdede ne diyor? Kefâke bil ilmi fil ümmiyyi mucizeten fil cahiliyeti ve te'dibi fil yütümü. Mucize arıyorsun. Cahiliyet döneminde böyle bir edep nerede gördün? Yetim bir çocukta, anası babası ilgilenip yetiştirememiş yani vefat etmişler. Böyle yetim bir çocukta bu terbiyeyi nerede gördün? Bu ilmi nerede gördün? Okuma yazma bilmeyen ümmi birinde böyle ilimler olur mu? Daha mucize arıyorsun diyor. Kıyamete kadar insanlar onun hadislerini onun okuduğu Kur'an'ı ilimlerini bitiremiyor. Görmüyor musunuz? E dolayısıyla o onun mucizesi zaten. Okuma yazma bilmeden bu kadar ilim sahibi olması. Ama sen bunu tabii ya sen de ne ümmi adamsın okuma yazma bilmeyen adamsın diye sana biri laf atsa sen de kalsan desen, desen ki ya ben ümmiysem Resulullah da ümmiydi. Sallallahu haşa. Resulullah'ın ümmiliğine haşa demiyorum. Senin kendini Resulullah'ın ümmiliğine benzetmene aşağı diyorum. Sen kimi kime benzetiyorsun ya? O zaman e, çok büyük ceza İslam Devleti'nde birinin böyle bir cevap vermesi karşısında böyle bir lafı duyulsa yani kadıya şikayet edilse, mahkeme-i şeraiyeye gitse eşetle hukubat ile yani en ağır cezayı alır. Çünkü neden? Ne yaptı şimdi burada? Kimi benzetti ya? Tövbe ya rabbel alemin. Yani bana cahil diyorsunuz ama Resulullah da ümmi diye. Kardeşim sana niye okuma yazmadın bilmiyorsun. Niye okumadın yazmadın. Niye tahsil etmedin. Sana ondan noksanlık sıfatını izhar ediyorlar. İspat ediyorlar. Sen Resulullah için noksanlık değil ki. O Resulullah için mucize o. Onun nesi eksik bütün ilimler ondan öğrenmiş. Sen niye diyorsun o da öyleydi. Onun için çok cezai hak eder. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, Kureishi sıfatını söyledi. Kureishi Kureş kabilesi'nden demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedelerinin adından siltili nesebini e, sayarsanız nespte Kureş adı geçmiyor zannetmeyin. Fihrin lakabı Kureş. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedelerinde biz nesebi şerif yazdık size. O nesebi şerifte sayarsanız yukarı doğru Fihir diye bir dedesi var. Fihir. O Fihir dedesinin lakabı Kureş. Kureş aslında e, balinacık manasına geliyor. Esas kelimenin kökünde e, efendim e, kırş diye bir balık denizin en büyük balığı balina. O balinanın ismi kırş bu da balinacık yani kureş. Çünkü neden düşmanlarına karşı seyirtmesi saldırması saldırdığı zaman linç etmesi çok şiddetliymiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fihr isimli dedesinin. Ondan dolayı kendisi Kureş diye o denizlerin en büyük balığı olan balığın nisbesiyle lakap takmış. Lakap. Kureş lakap. Isim Fihir. Onca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabilenin adı yani Kureş oldu. Fihir dedesinden gelen oğullar yani Fihir'in bütün çocukları Fihir'in altında gelen yani soy ağacından gelen çocukları Kureş kabilesinden. Onun lakabı Kureyş olduğu için onlar hepsi Kureyş'e bağlı dendi yani. Fihir dedesine bağlı demek. Kureyş'te fiir aynı şey. O isim o lakap Bunu da bilirseniz ilminiz fazla olmuş olur. Ee, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zaten ismi şerifidir. Ee, çok övülen beğenilen hamd edilen mağazına gel gelmiştir. Ee, övgü, övülecek, övgü yaşayan sıfatları çok olduğu için bu isimle müsema'dır. Çünkü o Rabbine hamd edenler içerisinde en ziyade hamd eden ve Rabbinin e, övdükleri içerisinde en ziyade Allah'ın övgüsüne mazar olan ve Allah'ın kullarının e, dünya kurulduğundan hatta melekler yaratıldığından, cinler melekler bizden önce yaratılmış, cinler ve melekler cinler, ilk mahluk yaratıldığından kıyamete kadar ve maşerde sonsa kadar e, Allah Teala'nın ve kullarının En çok övgüsünü almış ve alacak olan yegane zat Muhammed'e Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Ahmed onun için çok övülen mahlasa geliyor. Aynı zamanda çok hamdlerle Allahu Teala hamdeden e, hamd etmesi hasebiyle de o da çok övülüyor. Dedesi Abdulmuttalib efendimize e, sordular. Niye babalarının atalarının ismini koymadın da Adnan dedesine kadar bu kadar Onlarca dedesinin ismi var. Hani hep dedelerin atları takılır ki dedelerini yaşatmak için. Anısını taze tutmak için. Sen niye Muhammed'den, seni atalarında Muhammed isminde bir kişi bile yok. E, ne buyurdu? Gökte de yerde de edilsin, beğenilsin diye. Çünkü o rüyasında dedesi görmüştü. Annesinin Resulullah yani hamile olduğunu, hamle validemizin ve çocuğun erkek olacağını ve onun Muhammed ismini takıl, takılması gerektiğini e, ama Zaten Amine Validemize de onu Muhammed ismini tak dedi. Zaten Abdülmuttalip Efendimiz de gelince Amine Validemiz de rüyasını anladık. Zaten o da ben de böyle gördüm deyince. Bütün rüyalar tevatu etti, tevafuk etti. Böylece Muhammed ismi şerifi kendisine tesmih edildi. Ve kendisi elhamdülillah Rabbil alemin göklerde, yerlerde ve alemlerde met beğenilen, övülen, hamd edilen demek burada met demek hamd. E, yegane zat oldu. Şimdi buradan ne fezleke çıkarıyoruz? Fezleke çıkarttığımız fezleke şu. Kazı yaz diyor bunu. Şifa şerifi yazan ben şifa Şifayişerifi dersinde değiliz yanlış anlamayın. Hakait dersindeyiz de İmam Zerruh Kazı yazdan naklediyor. Yani önümde şifa kitabı yok. Kazı yaz, Maliki mezhebinin müştehitlerinden, ulemasından büyük zat. Diyor ki, bir adam dese ki Resulullah ümmi değildir. Ya ne demek? okuma yazma biliyordu fehuve kafirun femen qale gayr ummi fehuve kafir bak ben bir şey demiyorum kazı yaz söylüyor burada sayfa 177 okuduğum kitabın adı ihtinamul fevahit teşarika va'id alaka'it hazal'in kitabının şerhinde imam ebu'labbas ahmed zarruk el fasik katasallatu kazı yazı marka dünya çapında 4 mezhepte ittifak eden bir Hemen kale kim derse ki "Gayru ummi Rasulullah ummi değildir." derse "Fe keafirun." Kafir. Git. Sen iki hak aldın, öleceksin. Çünkü Kur'an ummi diyor. Ve Kur'an sen yazma bilmiyordun diyor. Sen şimdi ilahiyatçıyım diye, "Rasulullah met edeceğim." derken dinden çıkıyorsun ya. Allah'ın Kur'an'daki sıfat verdiği sıfatı inkâr mı ediyorsun ya? Ve men kale kim derse Peygamber Arap değildi. Derse fe kezalike kafir olur. E niye? E çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Bir lisan-ı Arabîm mübîn diyor. Arapça lisan ile diyor. Kur'an'ı indirdik sana diyor. Ondan sonra. Bu çünkü ittifaklı bir mesele, mütevatir bir mesele. Bunun bu ihtilafı yok ki. Bir kişinin de şaz bir vaat bile yok ki. Çünkü Arap değildi değil mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Böyle biri vardı ama ne cinsi belli, ne ırkı belli, ne bir şey belli. Bunu boşluğa düşürüyorsun. Peygamber kim o zaman? Müşakhası sıfatı olmayacak mı? insan da. Herkesin bir ırkı var. Ve kezal gene böyle diyor. Men enkara kim inkar ederse kevnehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu min Kureş, Kureş kabilesinden değildi derse kafir olur. Çünkü ya kabilesini, Allahu Teala hepsini bunların hadis-i şerifleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Beyan etmiş. Li fi Kureyş. Kureyş'in suresi var şey diyor. İsmi de geçiyor. Hadislerde de tamamen salif beyanlar var. E sen Kureyş'ten değil dediğince kabilesini boşluğa düşürüyorsun. Kimlerden de bellidir. O zaman öbür taraftan da bir Muhammed çıkmışsa olacak. Ondan sonra peygamberlik iddia eden adamlar da oldu. Değil mi? Müselimetül Kezzab. Ondan sonra... Efendim... E bu, bu adamların isimlerinden, sahtelerden de birisi Muhammed olsa olacak? E neyden belli olacak yani? Irkından belli olacak, sülahresinden belli olacak değil mi? Kureşli değil dese soyunu inkar etmiş oluyor. Arap değil dese ırkını inkar etmiş oluyor. E ümmi değil dese ayetleri adet, inkar etmiş oluyor. Ve bir adam zekanı esvede çok siyah zenciydi. kafir olur. Niye? E ya bu kadar hilye şemail okuyoruz. Mütevatir, bu kadar görenler hepsini hak etmiş. Binlerce, on binlerce insan görmüş onu. Siyah diyorsun. Pembe beyaz olduğu beyan ediliyor. Bütün hilyeleri var, şemali var. Yani burada ne demiş oluyor? O sizin tarif ettiğiniz değil Muhammed. Çünkü Muhammed siyahtı ne demek sallallahu aleyhi ve sellem? Zenciydi ne demek? Yani Hz. Halil'in şunun, bunun Hindi bir Ebi Ali'nin, Hasan Hüseyin'e anlattıkları O değil. E ne oldu bu sefer? E tabi kafir olur çünkü o, o hakiki peygamberi o değil diyorsun. evlece lezi bir Mekke'de. Yahut dese ki ya o Mekke'de çıkan değil. E, nerede çıkmış abi? Yemen'de. Yok nerede? Bağdat'ta, Şam'da. Ya böyle bir şey var mı? Peygamber olarak kendini nerede ilk olarak çıktı inat? Oradan Medine Münevri'ye geçti tamam. E, 13 sene Mekke'de çıkışı Mekke. O Mekke'de olan değil, o Medine'de olan değil. Dediğim bir kafir olur çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı bulunduğu kendisine vahiy geldiği tebliğde bulunduğu noktayı inkar etmekle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nokta atışı yaparak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in olmadığını söylüyor. Birisi dese ki Rasulullah'ın sakalı yoktu, sakallı değildi. Kafir olur. Kazıyaz diyor. Evkali kendi acemiye. Arap değildi, acem acemdi. Fars milletiydi, Türktü. İşte kafir olur. Neden kafir oluyor biliyor musun? لِنَّ ذَٰلِكَ كُلَّهُ Bütün bunlar رسول الله صلى الله عليه وسلم şahsının zatının kimliğini inkardır. E çünkü sakallı olduğu kesin. Çünkü Arap olduğu kesin, Kureyşin olduğu kesin, Mekke'de doğduğu, yaşadığı büyüdüğü şey kesin. E şimdi sen bunların birini bile yok dediğin zaman şu anda bütün kitapları, bütün ümmetin, bütün Müslümanların ittifakla kabul ettiği peygamberin sıfatı bu değildi diyerek o peygamber değildi başkasıydı demiş oluyorsun zatını inkar oluyor anladın mı sen şimdi cübbeliyi tanıyorum diyorsun ben ben cübbeliye inanıyorum diyorsun ama cübbeli sakalsızdır diyorsun şimdi o zaman sen bana inanmış oluyor musun çünkü benim sakalsız bir dönemin bir ortamım yok e, cübbeliye inandım deyip ama cübbeli sakalsızdır deyince ne oluyorsun Cübbeliği kastetmemiş oluyorsun. Başka bir cübbe giyen sakalsızı kastetmiş oluyorsun. Ama o zaman ahmet diyorsun. Bak her şeyi kabul ediyorum diyorsun. Tamam diyorsun. Ama sakalı yoktu diyorsun. Nasıl ki beni reddetmiş oluyorsun. Benden bahsetmemiş oluyorsun. Resulullah'ın da her şeyini kabul etsen de sakalsızdı dediğin zaman da Resulullah'ın e, kendi vasfının müşakhas e, kimliğini inkar etmiş oluyorsun. Onun için kafir olursun. Buralara dikkat edin. Yine böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nebi olduğunu peygamberli inkar eden, doğru bir şahsiyetti, liderdi, dehaydi, sürdü, de, ama peygamberliği inkar, e, kafir oldu. Veyahut bir adam derse ki, onun peygamberliği Araplara mahsus, bunu çok diyenler var ilahiyattan da bazıları. Araplara mahsus, bize gönderilmemiş. Tövbe ya Rabbi, nasıl bunu dersin? Yine kafir olur. Neden? Allahü Teala ne buyurur? Ve ma ki illa illâ kafetellinlâsî. bütün insanlara kafiyete ne demek toptan bütün insanlara Araplara demiyor ki. Arap da ama bütün insanlığa gönderildi. Müjdeci ve uyarıcı olarak. Hatta alemlere evrah ve Marsel'e kellerahmetillah alemin herkesin bildiği ayet, alemlere. E sen nasıl Araplara taksediyorsun? Onu da diyen kafir olur. Yahut desene de, kitabı yok. Peygamber de ama kitabı yoktu. E nasıl kitap yok? Ondan sonra dese ki insanlara gönderildi, cinlere gönderilmedi. Nasıl cinlere gönderilmedi? Kur'an-kerimde beyan ediyor ve sarraf ne faran minel cin niye Kur'an? Cinlerden bir kabileyi, bir topluluğu sana gönderdi. Kur'an dinlediler. E, dolayısıyla efendimize gönderdi cinleri. Onlar Müslüman olsunlar diye. Onlar da Kur'anı dinlediler. Felen vakuduyle vüla akavmi müzirin. Kur'an efendimizin Kur'an okuması bitince kendi cinlerin topluluklarına kavimlerine uyarıcı olarak e, Nezaret makam var onlarda. Risalet, peygamberlik yok da e, peygamberin vekili olarak uyarıcı, nezir makamında gittiler. Dolayısıyla cinlere ve dese yine kafir oldu. Yahut dese ki, Rasul değildi, sade nebiydi. Ya Rasul değildi, nasıl? Rasûlen nebi, Muhammed'ur Rasûlullah diyor Kur'an. Sade nebiydi Rasûlullah, yine kafir olun. Bunların hepsi küfürdür, inkardır. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatını ve sıfatlarını Demin anlattıklarında müşahhas şahsını yani sakal gibi, Arap gibi, Kureyşli gibi orada şahsını e, bu anlattıklarımızda risalet vazifesi, nübüvet vazifesi, cinlere irsali gibi sıfatlarını inkar olduğundan, tekzip ve yalanlama olduğundan bunların hepsi e, kâfirliktir. Bir adam dese ki aslında nübüvet Hazreti Ali'ye gönderilmişti fakat Cibril şaşırdı aşağı onu şaşırdı Ali'ye Muhammed'e götürdü. Haşa haşa haşa. Bu tabi kafir olur. Böyle bazı şiiler var. Hulat şiiler bu kafadadır. Yahut dese ki tamam Muhammed'e de gönderildi. Ali'ye de gönderildi. Onun için Ali nübüvvette ona ne oldu? Şerik oldu. Peygamberlikte ortağıdır. Biyasette ortağıdır. Yani Muhammed'de kabul ediyor vasüldür ne bilir ama Ali de vasüldür ne bilir. Çünkü ortaktırlar. Derse bila hilaf. Hiçbir alim ihtilaf etmek için küfürdür, şiddir bunu diyen kafir olur. Bir de zaten dinden e, efendim kesin mütevatır olarak bilinen bir hakikattır zaten bunu. Kim aksini söyleyebilir? Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meleklere gönderilmedi mi gönderilmedi mi? Melekler konusunda ihtilaf var. E, dolayısıyla halimi, nesefi gibi ulema e, meleklere peygamber olarak gönderilmediğine dair icma ve ittifak Ee, zikretmişlerdir. Bazı alimler meleklere de gönderildiğini söylemiş var. Görmüştüm kitaplarda. Yani ona da inansan itikati bir sorun yok. Efendim şimdi bir de şeratlarının esketti dedik. Şeriatlarının eski meselesine gelince ehl sünnetin görüşü budur. Bütün Müslümanların görüşü budur. Ee, ya bir Yahudiler şunlara bakma. Bir de Yahudi dölleri demeyeyim şimdi analarını babalarını karıştırmayayım da. Anaları babalar, temiz insanlar olabilir. Yahudi kafasında olan dinler arası diyalogçular. Dinler arası diyalogçular. Yahudinin dini de hak olarak devam ediyor. Hristiyanlık dini de hak olarak devam ediyor. Onlardan iman şartı ikidir. Allah ahirete inansa yeter. E bizim İslamiyet'e hiç girmese, tabi olmasa, namaz şey yapmasa da cennete girer. Kur'an'daki de bir, iki ayet, bulmuş, bir ayet bulmuşlar. İşte Hayrettin Karaman'a yaptığım reddiyelerde, FETÖ'cülere yaptığım reddiyelerde daha birçok e, din arası diyalogçuya yaptığımız reddiyeler senelerce bu hapis sürecimizden evvelki seneler 2008-2009'lardan itibaren yazdığım kitaplar. E bütün bunu anlattım. Onların şeriatı neskedilmiş, şey nesk, edilmiş, şer nesk bir şeriatla amel eden, Pafazar kiliçeye giden veyahut Cuma Cumartesi Havra'ya giden adam nasıl cente girecek? Bu kendi dönemi, kendi şeriatının geçerli olduğu dönemdi ki. Kur'an-ı Kerim'de diyor. Onunla birlikte indirilen Kur'an'a tabi oldular. Bunlar ne diyorlar? Peygamber, Muhammed de peygamberdir. Yalancı değildir, haktır. Kabul ediyorum ama ben onun dinine girme mecburiyetine değilim. Ben kendi dinimde kalacağım. Ya o Müslüman olamaz ki, cennete giremez ki. Sade. Bunlar, diyalogçular ne dediler? Muhammed yalancıdır, saatekârdır derse... O zaman cennete giremezmiş. Ama o şimdi mesela bizim Bartolomos işte e, Amerikan'ın bakanı geldi ya kimseye vuramadan gitti şeye, patriğe. E şimdi sor sonra Patrik de çekin. ki Muhammed doğru bir adamdı. Dürüst bir adamdı. Hatta Allah'ın peygamberiydi bile dese cennete giremez ki. E niye? Hristiyanlığı bırakacak. Gidip orada vaftiz yapıyor. Hac çıkarıyor. i̇sa sen Allah'ın oğlu diyor. E nasıl cennete girecek? Kendi dininden teberi edip beri olup Şimdi zaten ekserisi takıya yapmak için Muhammed'de yalancı değildi bilmem neydi bir şeyler diyorlar. Bunlar ondan cennete gitmesi yeter mi? Bak ne diyor el itikanda, Onun şeriatını, bütün şeriatları nesk etti. E mensuk olan, hükmü kaldırılmış olan, geçersiz olan bir şeyle amel eden efendim e, cennete nasıl gidebilir? Ömrü hayatı boyunca Allah'ın hiç muteber saymadığı, batıl saydığı bir şeyler yapıyor. Haşa Allah'ın oğlu var, hanımı var diye e, üç ilah... Mevkûresini e, tutturmuş gidiyor. E bu, bu nasıl cennete gidecek Allah oğul istadeden eş istadeden haşa. On üçün e, şeratlarda nesih var e, vardır. Şimdi o halde zaten onlar mı onlar da nesiqi kabul etmiyor. Ya nesiqi kabul etmediği zaman, e zaman bu şerat geçmiş şerat nesiq etmediyse zaten diyalogçular buradan o işi ele alıyorlar. O zaman Tevratla şu anda bile bozulmuş tarif edilmiş Veyahut da tarif edilmeyen kısmı bile kalmış olsa o da nesk hükmü. Kur'an gelmekle. E, onunla amel eden e, itibar. E peki e, Yahudiler bu kafada. Bizi şeriatımız nesk edilmedi. Peki Musa Selem'e gelen Tevrat geçmiş şeriatları nesk mi diyorsun? Yahudiler etti diyor. E peki sana gelen kitap şeriat, geçmiş İbrahim Aleyhisselam'ın sohufunu vs. sohufleri, ay verilenleri nesk etti, kaldırdı da onu kabul ediyorsun da Niye Kur'an-ı Kerim'in seni kaldırması kabul etmiyorsun? Anladın mı? Eee 13'ün burada bunlar yanlı e, ve mutaassıp, bağnaz, hak din üzere di, hiç alakadar. Bakın Allah Teala ne buyurur? Ee, Yahudiler hiçbir müteber e, din üzere değiller. Niçin? E, ve memseleyelim Rabbim, Rablerinden kendilerine İndirilen Kur'an'la amel etmeleri lazım. E bu ne demektir? Onlar ne edildi Kur'an'la amel edeceksin şimdi. Zaten Tevrat sana Kur'an gelince ona dön ona tabi ol. Ahir zaman peygamberi müjdelemedi mi? İncil müjdelemedi mi? E tamam. E sen o zaman kendi kitabını da inkar ediyorsun. Kendi kitabını inkar ettiğin için. Kendi kitabını inkar eden nasıl o zaman sen Kur'an'ı inkar etmiyorsun ki? Kur'an'ı müjdeleyen, sahibini müjdeleyen bütün ayetleri Tevrat'ı inkar ediyorsun. E sen zaten bir ayetini Tevratın inkar etsen kafir oluyorsun. Sen Yahudi'yim demekle nasıl kurtulacaksın? Kendi kitabını inkâr ediyorsun. Kur'an-ı Kerim hep bunları söylüyor. Ve onlar kendi kitaplarında inanmaz onları çoğu diyor. Azı inanır ki Abdullah bin işte kendi kitabına inandığı için döndü İslam'a girdi, Müslüman oldu. Tevrat'ın en büyük alimiydi. Cabulah var, Veb bin Münebbi. E bunlar hep İsrailoğlanlarından e, efendim Tevrat ehli ulema. Ama İslam'a niye girdiler? Yahudilikten niye teberretle uzaklaştılar? E çünkü kendi kitabına inanan baktı. Alametler tutuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünce, kitabını görünce, okuyunca, dinleyince. Tamam. E bunlar tabii ki girer. Ama ekserisi kimler? Kendi kitaplarına da inanmıyor. Kim onlar? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a inanmayanlar. Mesele bu. Ancak takrir ettikleri meselesine bir şey vereceğim. Yani... E, İslam'ın neshetmediği özel meseleler varsa o müstesna diyor. O da şudur. E, İmam Malik de demiş ki bizim de mezhebimiz bu şekilde diye ben biliyorum. Hanefilerle alakalı olarak. Şafiler buna itiraz etmiş. E, geçmiş ümmetlerin şeriatları e, bize şeriat olmaz demişler ama e, diğer e, müçtehitler yani İmam Azam bizim mezhep de o görüşte diye biliyorum. E, Şeriatü men kavlere şer'ullene geçmiş ümmetlerin şeratı bizim içinde hüküm bağlayıcı şerattır ama bizim şeratımızda ona muhalif bir mesele yok ise eğer ona muhalif bir hüküm varsa mesela bizde şimdi iç yağlarının helal olduğuna dair hüküm var onun için e, Yahudilere yapılan e, ne diyorum sana iç yağı haramiyeti yasaklığı E, na, muarız olarak bizde delil var Veya Mesela e, Cumartesi günü balık tutmak e, Cumartesi günü balık tutmak Yahudilerden bir kavme haram edildi Yasak edilmiş E şimdi bizim şeriatımızda Efendim e, deniz, deniz avları böyle Hep helal edilmiş Gün koyulmamış bir şey yapılmamış Anladın mı? Dolayısıyla muarız olan meselelerde Bizim şeriatımıza muarruz olan meselelerde onlarla ilgili balık yasağı, onlarla ilgili iç yağı yasağı, tırnaklı hayvan yasağı. Bunlar bize geçerli olmaz. Ama faizdir, zinadır, adam öldürmektir. E bunlar zaten Tevrat'ın 10 emrinde de var. E efendim Kur'an Kerimde de geçiyor. Burada onların şeriatları, yani onların şeriatlarını, bizim şeriatımızı muvaffakat ettiği konular vardır. Ama Yani İslam bunları takrir etmiş. Faiz haramiyeti, zina haramiyeti, katilci öldürme haramiyeti bunları takrir etmiş. Yani bırakmış. Ama geri kalan hükümleri efendimiz neshetmiştir. Mesela cumartesi günü e, ibadet günü bizim cuma. andım Oruçları işte Aşure orucu, e, Aşure orucunun farziyeti kaldırıldı bizde. Sünnettir ama farz değil hüküm mesela. Kaldırıldı. Bir, bir sayısız hüküm kaldırıldı. Kaldırılmayan zaten birkaç tane takrir ettikleri vardı. O birkaç de birkaç tane de Demin anlattığım gibi ve ahdimur vakat mivan ve ki men malen nasr batıl. İnsanların malları batıl yolla yemek. Rüşvetle bilmem yalanla dolanla ihtikarla falan e bunlar haram mıydı? E bizde de, de haramdı. Zaten insanlara eziyet, zulüm kulaklarımız içeride. Bunlar müstesna geri kalan bizim şeriat öbür hükümleri eee ne yaptı? Neshet. Dolayısıyla Burada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sade peygamber olarak gönderildiğini i̇mam Gazali söylüyor. Niye öbür peygamberler söylemedi? E zaten Rasulullah'ın ispatı hepsinin ispatıdır. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberleri Kur'an'da saydı. Dolayısıyla onu kabul etmek, öbürlerini de kabul etmek anlamına geliyor. Çünkü onun söylediği bir şeyi reddetmek, onun kendini reddetmek. Ne gibi şimdi İsa aleyhisselam hayatta değil gökten inmeyecek diyen ilahiyatçılar gibi. Aslında onlar Rasulullah inkar ediyor. E çünkü neden? E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geleceğini söyle Buhari hadisinde. Sen Zülfîküm Meryem aranız inecek. E sen şimdi bu neye benziyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Adem Hasan peygamberdi, İbrahim Hasan peygamberdi dediğin sen onu mu gördün de e, efendim peygamber olduğunu anladın, mucizesini mi gördün İbrahim Aleyhisselam? Resulullah dediği için inanıyorsun. E sen şimdi Resulullah e, İbrahim Aleyhisselam peygamber dedi ama ben onu kabul etmiyorum desen kafir olmuyor musun? Onun gibi Meryem'in oğlu hayattadır inecek diyorsa bunu sayı hadise, mütevatir hadise manen aynı şey geliyor. Yani ben Resulullah peygamberliğini kabul ediyorum sonra şu dediğini kabul etmiyorum. Bu, bunun manası başka ne olan? Onun için e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin sabit olmasıyla e, efendim bütün peygamberlerin nübüvveti sabit olmuş oluyor. Onun peygamber dediklerinin hepsinin peygamberliği sabit olmuş oluyor. E, e, nübüvette aranan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde aranan e, sıfatlar efendim, hal güzel ha davranışlar, mekârimül ahlak, güzel huylar, e, Sü sübûtü dava, peygamberlik iddiası, Efendimiz iddia etti bunu. Tabii. Bir de zuhurul mucize, mucizesi de zuhur etti. Ay yarıldı, işaretle bütün gördüler, binlerce, on binlerce insanlar bu mucizelerini gördüler. Sırf efendim e, İbnül Kat'tan Ee, rahimullah olacak. Ne diyor? Bin tane mucizesini ben tespit ettim diyor. Bin tane mucizesini tespit ettim. Telal-i ve kitapları da, ah onlardan da dersler sırayla e, yapabilseydim. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında iki sıfatları saydı. Burada kalalım. Bundan sonraki cümleden diğer peygamberlere faziletli e, kıldığına dair kıldığına dair e, konulardan Devam edeceğiz. İnşallah Allah-u Teala cümlemizi Habib-i Muhammed Mustafa Aslan sallallahu teala aleyhi ve sellem layık ümmetlerden eylesin. Amin.